Allahuek ve selam efendisi lider ve Muhammed ve selleme, onun ailesine, ve edek, Allah yolunda mallarını ve canlarını satan Rabilaameen Bismillahirrahmanirrahim 82. bölüm Cemaatle namazın fazileti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur Cemaatle kılınan namaz Tek kişinin kıldığı namazdan 27 derece daha faziletlidir Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselerin namazda bulunmadıklarını fark etti. Bunun üzerine buyurdu ki İstedim ki yerime birini insanlara namaz kılırması için tayin edeyim. Sonra çıkıp namaza gelmeyenleri arayıp bulayım ve evlerini başlarını yakayım. Bu hadisi şerifin diğer bir rivayeti şöyledir. Sonra gidip cemaatten geri kalanları bulayım. Ardından odun yığıp Evlerinin yakılmasını emredeyim. Eğer bunlardan biri yağlı bir kemik ya da hayvan paçası bulacaklarını bilselerdi elbette cemaatle namazda hazır bulunurlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada yatsı namazını kast ediyordu. Hazreti Osman radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Yatsı namazını cemaatle kılan kişi gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim bir vakti cemaatle kılarsa göğsü ibadetle dolar. Said bin el Müseyyib rahmetullah aleyh şöyle der: 20 senedir müezzin her ezan okuduğunda ben mescitte olurum. Muhammed bin Vasi şöyle der. Dünyadan istediğim sadece şu üç şeydir. Eğrilip yanıldığım zaman beni doğrultacak bir din kardeşim. Kimseye muhtaç olmadan zaruri geçim kaynağı olan rızık. Yanlışlığından muaf tutulduğum ve faziletini elde ettiğim cemaatle namaz. Rivayet edildiğine göre Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radiyallahu anh bir defasında bazı kimselere imamlık yaparak namaz kıldı. Namazı bitirince dedi ki biraz öncesine kadar şeytan durmadan benimle uğraşıp durdu ve kendimi başkalarından üstün görmeme yol açtı. Artık asla imamlık yapmayacağım. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şöyle der. Alimlerle düşüp kalkmayan kişinin arkasında namaz kılmayın. İbrahim ennehai rahmetullahi aleyh şöyle der. İlmi yetersiz olduğu halde namaz kıldıran kişinin durumu denizden ölçekle su doldurana benzer. Hangisinin fazla hangisinin eksik olduğunu fark edemez. Hatimi Esam rahmetullahi aleyh şöyle der. Bir vakit namazı cemaatle kaçırdın. Sadece Ebu İshak el Buhari bana taziyede bulundu. Eğer bir çocuğum vefat etmiş olsaydı, on bin kişiden fazlası taziyede bulunurdu. Çünkü insanlar din konusunda başlarına gelen musibetleri, dünya konusunda başlarına gelen musibetlerden daha hafif görüyorlar. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle der, Namaza yapılan daveti duyduğu halde icabet etmeyen, Ne kendisi hayrı bulmuştur, ne de hayır kendisini. Ebu Hureyla radiyallahu anh şöyle der. Ademoğlunun kulağına erimiş kurşun dolması, ezanı işitip de icabet etmemesinden daha hayırlıdır. Meymun bin Mihran rahmetullahi aleyh bir gün mescide gelir, kendisine derler ki, insanlar namazı kılıp daldılar Bunun üzerine der ki, İnne lillahi, ve inna ilayhi Bu namazın fazileti benim için Irak valiliğinden daha değerliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim 40 gün tahrim yani namaza başlama tekbirini kaçırmadan cemaatle namaz kılarsa Allahu Teala onun için iki berat yazar. Biri münafıklıktan kurtuluş beratı Diğeri de cehennemden kurtuluş beratı. Denilir ki kıyamet günü olunca yüzleri yıldız gibi parlak bir topluluk mahşer yerine gelir. Melekler onlara derler ki siz ne tür ameller işlediniz? Onlar şöyle cevap verirler. Biz ezanı duyar duymaz hemen kalkar abdest alır başka bir şeyle meşgul olmazdık. Sonra yüzleri ay gibi parlak bir topluluk görülür. Onlar da derler ki Bizler daha vakit gelmeden abdest alırdık. Sonra yüzleri güneş gibi parlak bir topluluk görülür. Onlar da der ki bizler ezanı mescitte duyardık. Rivayete edildiğine göre seleften biri namaza başlama tekbirini kaçırsa üç gün kendisine taziyeye giderler. Eğer cemaati kaçırsa yedi gün taziyede bulunurlardı.